Ben daha önce sana dediğim zaman dedim benim söylediğim bugün saçma sapan görevleri insanlara ama daha sonra yine birkaç gün geçtikten sonra anlaşılır dediğinde şimdi inandın mı bakalım bu söylediklerime? Anlamıyorum Demecan abi anlamadığım için inanamıyorum. Evet, Anlamıyorum ya hiç anlamıyorum yani neyi diyorsunuz hangi Ben sana Ankara'ya gücümün üzerinde Bütün benim üzerimde oyunlar oynanıyor Düşmanlarımız boş durmuyor Evet dediğimde Evet Sen bana kim senin düşmanların Cenab-ı tak tak say dedin Evet tamam tamam O zaman ben sen buna Ben de bir şey söyledim Tamam hatırlamıyorum ya lan. Sen evet. inandın mı bu alem neler olduğuna? Gözlerine inanamıyorum şey yine. Ne gözlerine neye inanılıyor ben? Ne? ne oldu Ankara Gücü'ne bir şey mi oldu? Ne Ankara Gücü? Sen gönüllü aldın malı mı? Ama sen de mi ödülden bahsedeceksin demeyeceksin abi ya. Ödülleden bahsedeceğin tabii. Ama düşün bakalım. Ne demekte dedi? Ödülden işte. E o belli oldu demeyeceğim abi ya. Yenilmiş. Biz kazanmamıza rağmen bizimle beraber yarışanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık. Bana anla şu konuşma. Bana uzun uzun anlatma. Ben kısaca anlatıyorum. El hücrenin anlayacağı şekilde. Kendimden bileceğim şekilde anlatıyorum. Sen de bana benim anlayabileceğim şekilde. Anlat. E tamam işte bak. Bizle beraber yarışanlar yenildi. Biz de ödül şeyinde yenildi Diğer, diğer yarışmacıların hepsi yenildi Bizde kazanmış olmamıza rağmen yeni sayıldık. Siz oldunuz ödülde? Dördüncü olduk ha, bak, mü mü? Ne anlamda üç mü büyük dört mü? Yani üç mü daha iyi dört mü böyle bir şeyle? Yani şimdi sana üç milyon mu vereyim dört milyon mu vereyim dersen Aha, dört Öyle değil yani bir iki üç dört ya <gülüyor> 3-4'te 3 olmak dahi değil mi? Evet. 3 <gülüyor> olmak dahi. 3'ü de olan adam yenilmiş mi sayılır? 1. olan adam yenilmiş mi sayılır? Hayır. Hayır. O zaman şimdi onlar yenildiğini kazanamadık sayılırsın. Hayır. Öbürleri... yenilmiş mi? Öbürlerinden bağlanır. Bağ bağ diye konuşma Demircan abi. Öbürleri yenilmiş sayıldı işte. Biz de onlarla beraber yenilmiş sayıldık. He sen bu öbürleri diye bir şey öfendi düşün. Doğru bakarken onlar öbürleri. Bunlar şunları. Bunlar belirtilir. Onlar dahilir. Ama kim bunlar? Hangi adamlar senin ödülümanı yıkılırdı? Hangi düşünmüyorsun? Sen bu ödülüysen daha da zor Ergenin. Ya şey anlamam ben ne neyi diymişim sana ne neyi söyleyeyim ben anlamam. Doğrusun aklısın dedin nedir ama anladıktan sonra aklısın Beni insanların bana kök koruna bağlamasının ben aşkı teşekkür ederim. Bana bağlanan şeyler ama Anla. anladıktan sonra değil, evet. sonra tamam. bazı Evet doğru tam ona bir şey demiyoruz Eee bundan çok zaman önce söyledim Camiamız üzerinde oyunlar Biz camia oynuyor. mıyız Demir, Demircan abi Haa sen şey camia değilsin Senin öteki arkadaşların da camia değilsin Niye... Mesela ben oynuyor senin, senin kim Onu düşün be Senin üçü onu iki gün ya ben kim Bir Ne beşin ne ya? Ha bunlar oy değil mi? Oy evet. Ha, oy. Bir, onu sever En son da o Fal mı? Sayıldı ya, evet Sayılır. O da diyorum 15'i 14 yapan 80'i 105 yapan adamları bir dikimi alıyorum kimmiş bunlar Düşün eğer aynı kişi çıkmazsa benim üzerimde benim cemiyemin üzerinde yapan adamlar çıkmazsa gel benim yüzüme tükür Ya herkes birisine tükürmek sabahtan beri tükürük tükürük ya neye tükürcez o zaman senin yüzünden demek ki oyu kaçırdık biz. Senin düşmanların bize de düşman bildi. İşte onlar hala üzerimizde oynaymasınlar öbürleri dediğin öbürleri. Biz sen de senden avası yapalım arkadaş. Ne onlar arkadaş ya ne diyoruz? Böyle, diyor? böyle adep olamayız. Ne zaman adamı alırız senden avası yapma hocam ben. Böyle Bence senin yüzünden alamadım. Ben duşuyorum bunu. Senin yüzünden, senin düşmanların yüzünden Ankara Vucu Camii'nin bütün başına gelenler. Senin düşmanlarına burada kırıyorum. Yok bizim ben düşmanımız de... falan ya. Yok o zaman neden alamadın ödülü? Neden alamadın ödülü? Ya neden alamadık İşte bizim... Ben... Ya çıkma zaten mahalle insan içine çıkma sen sen bize niye bağırıyorsun zaten ödülü alamamışız Ödülü ödül alamadığınızı şimdi de kabul ettin değil mi? En başında <gülüyor> en başında biz onlar yenildi de ondan Demircan'ım Ölmesin <gülüyor> rıslar ediyorsun bana gaguk guguk yapma Gaguk guguk ne? He bugüne kadar birçok kişi yaptı bugün nerelerde oturdukları ben de gaguk guguk yapanları Demircan abi ben, ben size Durumu açıkladım işte. Biz ödülü kazanmamıza rağmen bizimle beraber yarışanlar yenildiği için yenilmiş sayıldık. Sanki evet, sen böyle günü, günü, günü. İşte şey ki saada düşmanlarım yüzünden oldu dersem bunu anlatma daha kolay. Demirci abi bizim düşmanımız yok bizim düşmanımız falan ya. Ha yoktu. Bir soru soracağım sana. Evet. Ödülü aldın mı alamadın mı? Ödülü alamadık. Niye ki düşmanlarımız yok diye? E o zaman ödül alamayan herkesin düşmanı mı var? Herkesin düşmanı var. Başka bir konu ne geldiydi? Ne? Başka bir şey mi vardı geldiydi? Ya ne bileyim işte oyları da to toplayamamışlar diye. Anladım demiş ha. E ne yapayım ben şimdi ne yapayım yani? Ne? Sen, sen ben, ben kal... Ne seçim ya? Ne Bir çatı altında tutun. Hangi çatı altında? Beni bana böyle çatı altında Sana çatı... Senin çatın mı var ya? Beni herkes bir kilo et getirin herkes beni çatı altında fıkırlarında faydalı. Başkan bakları. Gerak spor diyaksana yaklaşıyor. Örnek bir vatandaşım. Tamam iyi sen. Yani de mi? Sen de öylesin he. Sen de öylesin. Senin programını dinleyenler de öyle. Ben, benim lazım öbürlerine. Öbürlerine. Onlar da bize öbürlerine bakıyor. Onu bilir. <gülüyor> normal, anla. Sen ben kavgası de yapmadan. Demirci abi Bir şey. <gülüyor> Ya bir dakika ya, dur ya, saçma. Ne saçma? Oraya oraya burası sarsılıyor. Sizin benim sormak istediğim. Biz ne zaman sen ben kavgası yaptık seninle? Bir Nasıl sen ben diye kavga yaptık? Ben size bir şey demiyorum ki. Benim dediğim, biz ödülü kazanmamıza rağmen bizimle beraber yarışanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayıldık. Onu anlatın adam Ne bırakıyorum ya? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.